Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamberimizi ağlatan ayet-i kerimeler. Hazreti <gülüyor> Abdullah bin Ömer şöyle diyor. Ben diyor hasa şeye sordum diyor. Şöyle diyor, ah birini, bir ağacı ve mağriyetin Peygamberimizin gördüğün <gülüyor> en ilginç olay diyor, bana haber verir misin diyor. Hazreti Ayşe annemiz, validemiz muhterem biliyorsunuz, peygamberimizin zevcesi hem de çok sevdiği bir hanım peygamberimize. Aynı zamanda Hatip Bekir'in de kızı kendisi. Ayşe validemiz tabi çok gençti. Hatta peygamberimiz vefatında 13 On yamadılar. 13 yaşında peygamberimizden kaldı kendisi. Böyle. Çok akıllı, ilme çok özelim gösteren bir hanımcağızdı kendisi. Peygamberimiz her zaman bir şey sorurdu, öğrendirdi. de. Peygamber Aleyhisselam adetleri kendi iziyle kimse evlenmedi muhteşemler. Hep Rabbimizin emriyle öyle evlendi. Şimdi Ayşe Validemizin öyle genç olmasının da hikmetleri var. Biri şu. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin her kişi bilinmeyen sıralarına o tabi vakıf oldu bunlara. Bunun için sahabeler ve sonradan gelen tabi Hazretleri gelip Ayşe Validemize sorurlardı. İşte biri de Hazreti Abla bin Ömer Hazretleri diyor ki ben diyor Ayşe annemize geldim sordum. Dedim ki diyor Ya Ayşe Peygamberden gördüğün Hen yani ilginç bir olayı anlatır mısın bana? Febeket ve etalet. Ayşe annemiz hemen anda ağlama başlıyor ve etalet ağlaması da çok uzun sürüyor. Neden? Tabi hatırına geliyor ki Resulullah ile beraber yaşı da hayat. Yani gerçekten bu tabi normal bir evlilik ayetlerine benzemiyor. Hem tabi ekolası, zevci aynı zamanda bir Allah'ın Resulü Peygamberimiz. O dönemde yaşayan insanlardan biri iman etmek koşuluyla ile Peygamberimizi bir defa görüp de sohbetten mu sahabe makamına çıkıyordu. Haçtanemiz, peygamberimizin tabii e, sırdaşı muhtemeler. Ona peygamberimizin hayatına sorulduğu zamanlar böyle yapıyormuş, hemen ağlıyormuş. Aklına yaşadığı o dönem geliyor, ağlıyormuş. Sımmakalet sonra şöyle diyor, ya Abdullah sorana, Resulullah'ın her işi ilginçti diyor, enteresan dedi, acı hep terişti böyle yani. O yani insan üstü bir yaşamıyla yaşadı. Sonra o anda aklına gelen bir olayı anlatıyor Hz. Abdullah'a. Şöyle diyor Benim nebetim olan gece eve geldi diyor. Yani yastan sonra eve geldi diyor. Tabi aşağınemiz namaz dört gözle bekliyor. Resulullah gelse diye hasret ile yanıyor kendisi. Ve diyor, yasan sonra evime, yani odası vardı tek. Ve odama geldi diyor. Sonra diyor, tabi birkaç konuşmadan sonra diyor, yattık diyor böyle. Yattık diyor, üzerimize örtüyü çektik üzerimize. Onun derisi benim derime dokundu. Bunu özellikle vurguluyor bunu, değerliyimler. Yani peygamberimizin derisi benim derime dokundu. Demek ki o anda çok bir haz duymuş. Bundan çok bir zevk duymuş bundan. Bunu öbürlük Sonra diyor, dedi ki bana peygamberimiz diyor. Ya Ayşe, eğer izin verirsen, razı olursan, ben bu gece kalkayım da Allah'ıma ibadet edeyim dedi bana diyor. Ben, peygamberimiz diyor. Bakın peygamberimiz şu edep, ahlak murte Yatıyorsun yanına, anne diyor. Ondan sonra yani yatmadan söylemiyor bak ver. Yatıyor. izin verirsen, razı olsan kalkayım. Üş Allah'ıma bir bah böyle. Şu yaşabalımize, peygamberimize. Yarısıyla Allah. Şu an nefsim seni yatmak istiyor yarısıyla Allah. Ama senin arzunu kendi isteğime üstün kılarım ya Resulallah. Kalk ya Resulallah. Allah Allah'a kuluk Burada bir mesele daha çıkıyor tabi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakın, Eşi Hazreti Ayşe'yi sene de kal demiyor. Demek ki nafri ibadette zorlama yok. Ancak farzı olsa zorlama ve farzı da var böylece. Peygamberimiz kalkıyor. Önce abdestini tazeliyor peygamberimiz. Ondan sonra dünya tabi kıbleye peygamberimiz namaz kılmaya başlıyor ama hep ağlıyor Peygamberi, Hep ağlıyor peygamberimiz. İlk gece o kadar ağladığını görüyor aşağı nemizde. Peygamber uzun uzun kıyanda peygamberimiz. Tabi uzun kırağıt okuyor. Hep sürede ağlıyor. Böyle. Rüküye gidiyor. Uzun uzun rükü yapıyor. Devamlı yine ağlıyor. Secde yapıyor, ayağa kalkıyor, namaz kılıyor. Gözden akan yaşlar Peygamber sakalından yer ıslanmış. Islanmış, o kadar ağlıyor. Ne zaman kadar ağlıyor? Ta hasibial onu sabırmazdan çağırmaya geldi muhtemelenler. Hasifilal'e hapesliği biliyorsunuz. Allah'ın da razı olsun. Allah'ın da razı olsun. Kabri şerifi Şam'da kendisinden hutremler. O ezanı ekr okurdu sabah ezanını. Uykusuzdu. Uyuyamazdı. Aşık. Kalbi Allah diye yanıyor, uyuyamıyordu. Ezanı ekr okurdu. Namaz kıldırma vakti gelince peygamberin kapısına gelirdi. Öyle yapılı Adem. Yarısıyla Allah, Es Sala, Esra derdi peygamberimize. Yine aynı şekilde o sabah geldi. Ya Allah Esra'l Esra deyince Peygamberimiz açtı kapıyı çıktı. Baktı Hazreti Bilal peygamber gözü yaşlı ağlıyor Peygamberimiz. Peygamberimiz şuydu Hazreti Bilal Ya Resulallah, Allah Allah sizi her affetti. Yani gelip geçmiş Allah affetti seni evvel. Yani yerin cehennetine bakılman belli garanti. Niye ağlıyorsun Ya Resulallah? dizim yani ki belli değil demek istedi. <gülüyor> Kale. Hegemen'in cevabı okuyayım hadisini inşallah. Mali la ebki. Ya biraz nişe ki. Kad enzilallahu fiyaz zileti. Allah tarafından bu gece bana şu ayetleri indirdi. <gülüyor> <gülüyor> İnne ve İnne fi halkı semabaati ve ardi ilah ilahar pişatmış Peygamber ağlayarak ya bunu söyledi bu şekilde. Zor söyledi Peygamber konuşuyor burada. Ya Bilal nasıl ağlamayayım ki? Allah bana bu gece bu kelimeleri indirin ağzı buyurdu böyle beşim. Simmekale. Sadece Peygamber işte buyurdu yorudum. Ve ilün وَلَيْمْ <Sessizlik> يَتَفَّكَرْ Ve yazıklar olsun. Kim bu ayetleri okur da, bundaki işleri tefekkür etmezse, ona yazıklar olsun peygamberden. Şimdi gelelim inşallah, peygamberimizin bakınız, bütün gece ağladığı, uyuyamadığı, ayet kerimlerden gelirim anlamaya anlamına kısırır inşallah. Tabi biz elimizden gücüm kadar. Tabi peygamber anlamı başka, ve sahabenin başka bu derece derece böyle. Yani Kur'an-ı Kerim mesela bazıları bir Kur'an meal okur da kuranı o kadar zanneder. Hayır, hayır muhtemelen. Allah kelamı Celle Câlihü öyle bir kişinin meal yazısına kayırma sığmaz Allah kelamı. Der. Peygamber anladığı başka, sahabe anladığı başka, evli anladığı başka Kur'an-ı Kerim. Öyle bir hafta sığmaz Kur'an-ı Böyle şura şey ya buyuruyor Rahim. İnne halkı semavati vel ardi. İnne kesinlikle muhakkak ki fi halkı semavati vel ardi göklerin yerin yaratılmasında adılmasında. Göklerin 7 kat gök var muhtemelinde. 7 kat gök var. Nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Tabi bilemiyorum bunu ben. Çünkü gök araları öyle kalın bir duvarla zırhla örül değil bunlardır. Şeffaf olduğu için bilmiyor tabii bunlar. Rabbim buyuruyor, eee göklerin yağdılışında, yerin yağdılışında vakti rafi ve nihari, ve gecenin güne gidip gelmesinde, uzayıp kısalmasında, hükmet taşımında. Ne var bunlarda? Le ayatin bak ayet ayetin çoğulu çok ayetler var. İbretler var, anlamlar var, çok bunlara haberici. Şey. Herkese mi? Niyazi herkese değil. Kimlere? Li ulul Ancak ulul elbab için bunlarda çok alametler var, ibretler var, hikmetler var. Ama kimlere? Ulul elbaba. Li ulul -el bab. Elbap lüb'ün çoğulu. Lüb bir şeyin özü, kayma anlamına geliyor böyle. İnsan özü akıl olduğu için buna zibil ukul akıl sıfatı veriliyor buna. Ha yani da özü akıldır. Neden e, oturanlar akıl o akıl olmasın insanın hayvana farkı kalmıyor ki? İnsanı ayıran tek faktör hayvandan Akıl, akıl muhtemelen Her şey biliyorsunuz bir karşı deniyor. Yani kabuğu var, dışı var ve de içi özü var böyle şey. Elmanın da bir kabuğu var, içi var, karpuzun da. Atomun da çekirdeği var, hücrenin çekirdeği özü var muhtemelen İşte insana bir akıl var. Bu beyindeki hafıza başka muhtemelen der. Yani zeka başka. Akıl, bu insanın manevi bir duygusuz akıl, Ruhla ilgilidir bu, ruha bağlıdır bu. Çünkü insan öldüğü anda beyindeki hafıza silip bitiyor. Yani beyinde çürüyor, hücre ölüyorlar, o bitiyor. Ama ölen kişinin aklı ruhla beraberdir. Ruh duygudur akıl. Ölen kişiyi her şeyi aynen hatılar bilir ölen kişi. Şimdi gelmişler yani bunlar biraz inşallah açıklamasına tabi elimizden geldiği kadar mutta Çünkü Peygamberimizin tabi gördüğü gerçeklerin biz artık zerre tabi göremiyor Çünkü bizi Peygamber Ali'se de miracı vardı miracı vardı böyle. Bütün gölteri gezdi. Böyle. Bütün sırlar Peygamber vakıf oldu vakıb oldu böyle şey. Tabi Peygamber oturduyken Peygamber Ali Madethibi'de Gök tepsini görüyor evvel. hesabını biliyor bunların ben. yara yaratılışı muhtemelenler. Göklere tabi bizim gözümüzde görebildiğimiz neler var? Yıldızlar var muhtemelenler. Melekler var. Onları göremiyoruz. Daha başka varlıklar var. Onları göremiyoruz. Neden? allah Teala bizi Öyle yarattığı için. Yani insan Allah'ın yarattığı başka bir varlığı dönüşemedi insan. Allah bizi böyle yaratmıştır. Böyle. Ancak gözlerimiz madde alemi görüyor. maddi alemi gözümü görüyor. Böyle. Hatta gözlerimiz madde aleminde bile ancak renkleri görüyor. Bir maddenin rengi olmasa, mesela camda şu anda hava dolu. Hava belki bunu kabul ediyor. Var. Ama göremiyoruz. Neden? Havanın rengi yok muhtemelenler. Hatta kokusu yok. Tadı yok muhtemelenler. Eğer şu solumuz havanın rengi olsun ne olurum? Birimizi göremeyiz. sisli olur. Bizi göremeyiz. Göktürü göremeyiz. Tadı olsa ağızdan burnundan girer. Başka alamayız alamayalım. Kokusu olsa başka kovalamayız. Bakın Allah'ın kudreti de kurzu denge düzen işte ne var göklerde? Tabii yıldızlar muhtemelen böyle. Yıldız alemi var. Ve Önce tabi burada dünyadan başlayalım muhtemelenler. yukarıda öyle çıkalım inşallah. Rabbim buyuruyor Gecenin, günüzün İhtirafı gidip gelişinde. Uzayıp kısalmasında. Allah'ın koyduğu bir denge düzen Kanunu var muhtemelen. Şu dünyamız tabi uzayda boşlukta böyle. Dönüyor ama. Nasıl dönüyor? Kendi ekseninde dünya dönüyor böylece. Batıdan doğuya doğru herhalde. Hızına kadar saatte 1666 kilometre vakti. Saatte 160 kilometre hızla dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Böyle dönmese dünya ne olur? Hep yani bir tarafı güneşe vurur, aydınlık olur, sıcak olur, öbür taraf hayat olmaz. Dönmesi hayat oluyor. Ayrıca dünyanın dönmesi bir dinam olmuş oluyor. Elektromalik dalga üretiyor dü güneş, dünya. Dönerek yani bir dinama gibi üretiyor bunları. Bir de bak muhteremler, Allah'ın konusu böyle denge bakınız, dünyanın ekseni güneş doğrusundan tam dik gelmiyor. 25 derece İlk olarak güneşe bakıyor. Bundan ne oluyor şimdi? Yalnız ekvator bölgesinde sürekli gecenin eşit oluyor ekvatorda. 12 saat gece, 12 saat güneş oluyor. Ekvatorda oluyor böyle. Oradan kutuplara gittikçe ne oluyor? Fark değişiyor muhterem şimdi. şimdi bu düşünüyor. Şöyle diyor alimler muhteremler. Ekvator bölgesinde Geçerin uzam kısmayan gerek yok bak şimdi Allah'ın koyduğu kalmak. Neden? O nepe aynı iktimarada, aynı iktim böyle şey. Ama kutuplara doğru gitiş yerinde oluyor, iktim değişiyor oluyor. Kışın ne olması gerekiyor? E, Kışların gündemi biraz daha kısa olması gerekiyor. Neden? E, Çalışmayın yazın, yani Doğal çalışma yazın. Ne kadar bitki varsa, ziraat varsa, tarım varsa. He bunlar ne yapıyorlar? Yazın bunlar böyle şey. Eğer yazın gün kısa olursa ne olur? E, Burada yetişme olgunlaşamaz muhtemelen efendim. Karpuz tadını alamaz. Üzüm olgunlaşamaz. İncil olgunlaşamaz. meyve olgunlaşamaz. Bak demek ki uzun bir ısıya güneyi enerji ısı ihtiyacı var böyle şey böyle. E, Geceleri kısa oluyor. Yazın böylece. Demek ki bak böyle gerekir, muhtemelen bu şey. Bir de dünyamızın şimdi kendinden dönüşü var. Bir de güneşin etrafında dönüşü var dünya dönüşü. Yani biz şu an dünyadayız o Dünya uzayda, boşlukta bir gezegen. Biz şu anda boşluktayız o kadar. Yani boşluğu dünya boşlukta durmadan kendi dönüyor. Bir ikilisi ne yapıyor dünya? güneşin çevresine dönüyor. Fakat her dünya güneşin çevresinde de hep aynı açıza dönse 150'li uzakta güneşten. Dönse ne olur? Hep aynı mevsim olur. Ama elif şeklinde deniyor arasında, bu durumlar. Dünya biraz yani yatık yumurta şeklinde güneşin eten dönüyor. yörüngesi bu şekilde dünya yani dünya güneşe bazen daha yaklaşıyor uzaklaşmak. Bunlar ne meydana geliyor? Mevsimler bunlar meydana geliyor. Mevsimler böyle geliyor. Fakat dünya eğik olduğu 23,5 derece ne oluyor? Yarım küre güney ile kuzey yarım küreleri de değişiyor. Bunlar. Şimdi 21 Haziran kuzey yarım kürede ne oluyor? Yazın en uzun günden başlıyor. 21 Haziran'da Kuzey yarım ne oluyor yazın en sıcaklar en uzun günler başlıyor. Arayın gün bir Haziran'da Güney yarımküre aksi oluyor. Kışın en kısa günler başlıyor tabii Yani Allah'ın Kuvveti şu yörüngeye bakın temelde yörüngeyi belirleyecek. Gece gündüzün uzaması kısalması böyle yerlere göre, yörelere göre böyle değişmesi ziyata girişim girişimiz bunların belirleyeceği. Mevz oluşmaları bu şekilde bunların böylece. Bir de dünyamızın bir dönüşü var. Dünyamızın bu trenler güneşle birlikte. Dünyamız tabii güneşin uydusu. Güneşe bağlı. Şimdi güneşin bir çekim gücü var. Çekim gücü var. Dünyamız bir çekiyor tutuyor böyle, böyle. Eğer güneşin bu çekim gücü biraz da kuvvet olsun olur. Dünya daha çok çekiyor. Dünya yanar biter. Okyanuslar bu arada uçak giderler. Eğer güneşin çekim gücü daha az olsun ne olur, dünya uzaklaşır, çekemez onu, dünya bu sahneye gelir. Aynı şekilde ay, ay dünyamızın uydusu muhtemelen. Dünyanın çekim gücüye duruyorlar. Eğer dünyanın çekim gücü daha fazla olsun olur, ayı kendisi şekli yapıştırır. Aynı şekilde eğer dünyanın çekim gücü fazla olsa ne olur muhteremler? Bizim de ağırlık birimizde artar o zaman ya. Artar muhteremler. Mesela şimdi 60 lira yerine yüzsü bir kişi efendim. Sonra havadaki gazlar yere çökerler. Yaşlanmaz yani böyle şey. Yani tabi böyle gayet basit olarak anlatıyor muhteremler. Anlayabilir bu şekilde. Allah'ın kadar şu denge düzen bak muhteremler Dünyamız ne yapıyor? Dünyamız Güneş'le beraber. Güneş'le bütün uydular sistemle beraber ne yapıyor? O da geziyor. Onda yörüngesi var. Nerede geziyor? Galaksi'nin merkezinin etrafında baktığımda. Bir dönüşte kare oluyor. 225 milyon yılda bir defa Dönüye baktığımda. Yani bizler şu an Nereye uzanır? Şu an nerede uzayırız? Belli mi Yani her saniye dünyamızın yıldızı değişiyor. Böyle bir dünyadayız böyle. Tabi dünyada istikrar olur mu? Olmaz muhtemelen böyle. Olmaz şekilde böyle. Şey. Şimdi göklere muhtemelen baktığımız zaman ay bile tabi en yakın bir uydumuz tabi aşağı yukarı 3 4 4 Güneş 150 milyon kilometre. Yıldızlara gelince onların ölçüsü nasıl oluyor? Işık hızıyla bakın. Işık hızı nedir? Bir saniye bakın. Işık hızı bir saniyede üç yüz bin kilometre. Müziği. Bir saniye saniye ama aç kapa. Bir saniyede kadar üç bin kilometre. Ne demek bu? Yani ışık hızı dünyamızın çevresini bir defa dolaşıyor. Bir saniyede var. Hatta küsürle bile kalıyor muhtemelen. Güneş ışık hızıyla ne yapıyor? Güneşe sekiz dakikada varıyor. Küsür var böyle. Ay bir saniyede var muhtemelen. Ama Yıldızlara gelince artık ışık yılı muhtemelen. Bir, bir ışık yılı aşağı yukarı altı buçuk trilyon kilometre evet. baktığım böyle. 6 trilyon kremete bir ışık alıtır arkadaşlar. En yakın galaksimiz samiolo içindeyiz böylece. Ne kadarın çapı? Bakın 100 bin ışık alıtır çapı böyle. Yukarı ışık, onu artık milyonlar milyonlar muhtemelen. Şimdi Allah iş düşer mu taraflar? Bakın Bu Yere göğü yaratan, bunun her birini böyle yerin yörüngesine koyan. Ama her biri de böyle en hassas bir hesap ile. Yani dünyanın dönüşü de var. Aydardaki mesafesi de, güneşli mesafesi de, çekim güçleri de, yörüngeleri de böyle. Yıldızların her birinin yörüngeleri var dönüşleri var bunların da. Mesela bir güneş muhtemelen der. Güneş enerji yapıyor. Enerji muhterem. Milyonlar derece ısı. Güneş yaptı. Onu yaratan. Onu, yarat, onu yön, yönlendiren, onu döndüren böyle şey. Güneşten bir yıldızlar var. Bütün yaratan, yönlendiren bunları o mevlamızın azameti kudreti muhtemelen şey yapabileceği. Şey. İşte Peygamber Aleyhisselam adetleri tabi bunları Böyle kendi gözüyle görüyor efendim. Kalp gözüyle efendim. görüyor bunları. Yani dünyanın dönüşünde görüyor. Güneşinde görüyor. Yıldızları görüyor. Oradaki melekleri görüyor. Görevli melekleri var. Onları görüyor. Altın sürenin ne olacak mesela? Efendim. Rüzgar mı olacak? Okyanusdaki dalgalarımız ne derece olacak? Kabaracak, dalgasında kar olacak böyle. Hep oradan yönlendiriyorlar. Yönlendiriyorlar. İşte bu ayeti okumayın, okuyunca aklı şu ayet-i geliyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. allah Teala kendi şahate bulunuyor ki Allah'a tam başına yoktur. Allah'a şükürler. Onun mülkiye bakma yoktur. Onun egemenlik muhteşemler. Bize göre dünya muazzam bir küre. Akılamaz küre mağazam bir küre böyle şey. Ama dünya hiç kalıyor, sıfır kalıyor. Bakınız bu kadar büyük güneşli yıldızlar var, galeşler var, ışığı da dünyaya gelmenin galeşli ışığı yıldızlar şey. O kadar mağazam büyük. Bir her birini yaratan, yörüngese oturtan, her birine hassas bir dal, dengeye oturtan Mevlam böyle şey. Bunlar yönetme yönlendiren. bunlar birlikte, Yerdeki karınca, milisinin düzenleyen Allah'a baktığında. Bak, bak, bak. İçimizdeki sinir mislimi çağırsınlar yine allah Teala. Bak, bak, bak. Kan doluş yönete yine allah Teala mevla Muhtarık, bu şekilde. Bak, bak. O halde neydi? Bakınız, Allah'tan başka ilah yoktur. bak. La ilahe illa hu. Ancak Allah diyor. Şey düşünelim böyle. Olumsuz olarak farz-ı mesela. Dünyanın en güçlü devletine adamı kalksa Bu Dünya Ne yapar değil mi? Dünyada böylece. Bir kıtaya hükmedebilir mi? Edemez ki muhteremem. Bir deniz hüküm geçmez. Yani rüzgara karışamaz, fırtınaya karışamaz, denizdeki balıklara karışamaz, karıncaya karışamaz, uçan kuşa karışamaz. İnsan hücrenin yönünü de önlendiremez. O halde ne kalıyor geriye? Vahd-i hü, Allah bir odamdır. Onun orta yok, olamaz Onun mülkiyet, onun egemenlik, onun hakemiyet ilaz böyle. Onun dileği olduğu bütün âlemlerde böyle. Yani yer altındaki atomundan daha aşağı metallerde, ermi metallerden hücrelerimize kadar, uçan kuşlara kadar, denizce balıklara kadar, atmosfere kadar, bütün gök şemavi Mahluklara kadar her şey allah yönetiminde, denetiminde, onun herkese egemenliğinde allah İşte Allah bildiği muhteremler, çelik yoktu böyle şey. Tamam bizim anlayabildiğimiz bu. E bir de Peygamberimizi anladığını düşünelim muhteremler de. Ne kadar değil mi böylece? İnsanın böyle küçülmesi, küçülmesi de insanın böyle sıfırlaması. Allah'ın kudu azametinde karşısında. Nasıl kulu rükuya varmaz değil mi ya? Allah-u Ekber diye varmaz ki ya? Allah-u Ekber. Odur anca büyük olan. Kul ne yapıyor rüküde? Sübhane Rabbil Azim. Bak. Ey Almasayr Rabbim. Sen yani tesbih edin Rabbim. İşte Mevlam buyuruyor. Göklerin yer Yerin yaratılmasında, gece gün gidip gelmesinde, kısa uzak kısmasında çok ayetler vardır, ibretler, hikmetler vardır. Ama kim için <gülüyor> akıl sahibi, ul-elbab, <gülüyor> yani aklın özü olanlar için, lubu olanlar için, uyananlar için ibretler vardır. Yani ne yazık ki, ne yazık ki müslümanlar. Allah'ın böyle kitabını bırakıp da insanın yazdığı kişilere, ideolojilere, kapılanlara ne yazdık Muhtemelen Efendi. Nedir ki o insan demeyi ya. Ben. Nedir ki o insan, nedir ki? Dünya nedir ki? Dünya nedir Muhtemelen muhtem, Efendi? Ya. Yani dünya nedir, Ne var ki dünya? Uzayda başlayan bir dönem bir dünya böyle. Oturmuş yörüngesine hızlı kömüzesi belirli Muhtemelen Efendi. Hepsi belirli bu şekilde. İnsan nedir ki şu dünyada insan var Yani bir insan büyüse, büyüse, büyüse de kişiyi orada kadar olsa, orada ne sıfır değin şu alemde. Ne yani yazdık ki yani? Allah bırak gerçeği alıyor. Yani insanlara tapınanlara, onların sabır fikirlerini kaldıranlara Allah korusun. Buna imanı istillali deniyor buna. imanı istillali deniyor buna. Yani delilleriyle, karnaklarıyla böyle akıl böyle çalışarak tefekkür ile, tefekkür ile Allah'ın azametini, kudretinin birliğini anlamak. Buna imanlı istillali deniyor. Bir kimse bu şekilde imanlı istillali yani istillal deliliyle, karnatlarıyla böyle, böyle araştırarak bunu bulan kişiye bu deniyor böylece. Bir insanın inancı imanı bu şekilde olmazsa imanı ne oluyor? Taklitçi olmaz. İmanı taklidi diye bana. Taklit iman deniyor. İmanı taklide kalırsa kişi durumu tehlikeli muhtemeler. Bir sapı sapın fikir atar, bir şey atar, hem oraya acaba ölüm kulak verir imana gider Allah korusun böyle imanın neye bağlı kökleşmesi? imanın böyle kesin olarak bilinçli olması gerekiyor böyle şey. bir de arkadan, şimdi burada geliyor imanın zevki var buna bak imanı zevki böyle bir insan imanın zevkiye geldi mi artık kişiye araşımı bırakır artık böyle şey Neye benzer? Bir örnek vereyim ona inşallah maddi olarak. Evlenmek isteyen bir genç, erkek ya da kız. Mesela kendisine talip çıkıyor, bir kısa derim, erkek talip çıkıyor. Erkek talip, kız ismi dolayı olabilir. Talip çıkıyor. Ne yaptı önceden? Böyle bir sevgiye yani zevke dayanamayan, aşka dayanamayan bir şey ne olur? Araştırma yapılır. Araştırmada da artık sonu gelmez böyle. Ahlaka şusu, busu, şusu, busu. Bir bir şey dedi mi, hemen kalkıyor oraya. Vazgıca bakmakten. Dikkat muhtemelen. Bir erkek diyelim, öyle kalır mesela tabi, kız için gençlerle, evlenmek istiyor, bir kız arıyor. Soru soruşuyor mesela işte filan kız var diyorlar onu bunu soruyor kim işte kim böyle diyor ama tabii gölünsüz şu anda yani araştırmada kendisi biri hatta o kız tarafın bir düşmanı mesela böyle art niyetli olarak böyle bir kötü fişe bir söyledi mi hemen soyabilecek böylece işte iman da bunu görmekte böyle yani iman da yalnız araştırmada kalmayacak ama imanda. Nereye gelecek? imanı zevkiye. Şimdi bir kız, erkek değil mi? Birini tam anlamıyla sevdi mi? Artık araştırılmaz. Yani onu ister. Onu ister böyle. İşte Meyla bizi bunu buyuruyor baktığımız. Ellezine <gülüyor> işte onlar. Ulli <gülüyor> elbap olanlar böyle. allah Teala'yı ilmel yakın bilenler allah Teala'yı. O Allah vardır, birdir, mülk onundur, onun ortak şeriki yoktur böyle. Olanma kimse yapabilecek. Her şeyi, bütün onların emrinde musahhar. Ona tam boyun eğmiş bütün varlıklar. Melek de cin de her şey yapabilecek. Elle işte bu kimseler ne yaparlar bundan sonra iman ve sonra yedi kurun Allah'a allah, allah Teala'yı hep anarlar. Zikrullah. Allah Allah'ın Efelebi. Zikir, ile olur muhtemelenler. kalbi ile olur, beyinli ile olur, yaşamak ile olur. Mesela Mevlam buyuruyor, namaz için, Bismillah, ekvimis salate lizikri. Namazını kıl, bunu hatırlamayan işini, zikri işini böyle. Namaz, o da zikrullah hatırlayın. Namaz böyle. Neden? Kul işine bırakıyor, Gücünü bırakıyor. Yolda işte arabası çekiyor kenarıya. E, namaza duruyor. Yatağından kalkıyor. Niçin? Allah hatırlıyor. Benim Rabbim var. Benim Yaratanım var. O'na döneceğim. O bana bunu soracak. Kul ne yapıyor? alıyor bence. Abdüz alıyor. Kıbrıya yöneliyor. Allah huzurunda el balığı durması var ya. Var. O anda Allah-u Teala o kulun meleklerine gösteriyor. Meleklerim bakın kulumu bakın. Kul uykusunu terk etmiş, işinden kısmış, öğle molasından kıl kısmış bunalanan kişi ne yapmış? hapız almış, kıbire dönmüş. Er Allah'ın düküleri verecek. İnsan bir de o anda gönülü de o anda mevladaysa o anda kulun Allah sana aradan bütün perdeyi kaldırıyor. Meleklerim, Bakın kulu mahvol. ne diyor? Ne diyor mu anda? Ne önce bak. Hele okunuyor. İyyâke na'budu ve iyâke nesleyin diye kulu bıraktı. Bu nedir? Allah'a tam teslimiyet. İyyâke na'budu. Ancak ve ancak yalnız sana kulluk ederim ben. Neden? Başta kime kulluk edilir ki? Yani. Her şey bir varlık. Her şeyin ucu başı belli sınırdır hepsi. İşte Mevlam ya, bunlar Allah-u Teala'yı zikir ederler. Bir kul buraya imanı zevki deniyor buna. Yani kul burada Allah'ı zikrederken, kul artık mani zevk almaya başlar. Eğer bir kul okurken, Kur'an dinlerken, Allah'ın ismini alarken, namaz kılararken mali sohbetler de kuyru zevk almıyorsa henüz daha buraya gelememiş muhtemelen. Mutlaka imanı zevkiye imanı tatmak o imanın tadını tatmak muhtemelen. Eğer imanın tadı olmasaydı Mekke müşrikleri imana gelmezlerdi ki Mekke müşrikleri Tabi olmasaydı Mekke müşrikleri asırlık alkolükler bağımlısı fuhuşun bağımlısı her şeyin bağımlısı putperestler müşrikler ama peygamberimizin bir huzurunda öyle bir imanın zevke giriyorlar ki öyle bir malum zevk alıyorlar ki İslam'a gelme karşılığında hiçbir çıkarı yok. Aksine dövülme var, söylme var, hakaret etme var, öldürmek var böyle. Hepsini gözü alıyor. Dedim imanın tadını tatlı işin mutan cemaatimiz İşte imanın zevkiye gelmek belan buyuruyor. Ellesini onlar ne yaparlar? Yaz Allah'a artık Allah ederler Allah zikederler. Onu bunu boş yere konuşup da ondan bir tane alamazsak sıkar onları o. Sıkar muhtemelenler. Bir gün Meşri Bülonsu'nun bir hoca vardı, Hoca diye. Nasreddin Hoca diye. Giderek en yolda önünde de birisinin de başında bir tepsi koymuş. Götürüyor birisi başına tepsiyi. İlk yoldan geçen biri hocam hocam var bir tepside tepsi bakka var. Tepside bakka var onda bana ne diyor? Kocama seni ne gidiyor? Ne diyor? Sara ne diyor? Sara ne diyor efendim. efendim? Yani muhtemelenler gerçekte sana ne? Bana ne? Bunu ilgileniyoruz böyle. Ömrümüz belirli. Nefeslerimiz sayılı ya takdir edilmiş nefesimiz Yani bu dünyada ne kapabilsek o bizim. O metal geliyor muhtemelenler. Demek ki Kiminki ki imanı imana zevkiye geldi mi, Allah artık sever, Allah'ı sever. Böyle. Yavaş yavaş o aşkı ilahe tatmaya başlar kul. Nasıl ki bir gençle örnek vermiştim, erkeğe kız, yani tam bir sevdi mi, bir aşk haline geldi mi, artık hiçbir şey istemez. İstemez böyle şey. Efendim, fakirmiş, olsun efendim. Çirkinmiş, olsun efendim efendim her şey olsun der o benim olsun amede. Kulu bale gelir, kul ne yapar? Ey allah Teala ziksen meş olur der. Ya Kur'an'da, namazda böyle mali sohbet her yerinde dikkat eder. Burada Mevlana bize üç hal veriyor örnek olarak. Kıyamen ve ku'uden ve ala junubihi mela bi. Bir ayakta ikende, de, de, Hayatta işini yaparken de, hayatı çalışırken de, hep Allah'ın zikriyle meşguldür. Ve kuuden oturduğu yerde de, otururken de, Allah'ın eder. Şimdi, şu bir gerçek muhteremler, bir kul, Ayakta oturduğu de yattığı yere gelecekleri sonradan, eğer kul, Allah'tan gafil olursa ne olur mu Şeytan onun beynine bir program yükler şeytan beynine. Bir program yükler şeytan beynine. Kalbine bir evham verir. Kul ne yapar bu sefer oturduğu yerde hep olumsuz, karamsar şey düşünmeye başlar. Şöyle olsa böyle olur, şöyle olsa böyle olur, şöyle olsa böyle olur. Bir sen düşünsün. Hamus demek boş yankıdan bakın. Bak, bak Mustafa. Yani gerçekten kul Rab'binden koptuğu anda kul özgür mü oluyor? Hayır müsaittir. Şeytanın tuzakına düşüyor bu Şeytan bunu kalbine vesvese verir. Şeytanın beynine bir yükler bir programla yükler de. Ama hiç gereksiz bir şey anlama. Yani bir şey ona yoktur. Kul zavallı kul. De. İş yaparken de, arabada da, otururken de yaptığı yerlerde artık kapan kafanın bir şey. Şöyle mi böyle mi uğraşır çözemez, işin çıkamaz Bun alır, sıkılır, dar, uykusu kaçar, sinir sistemi bozulur. Ev ama gider bu. Bakın. Allah insanca yakındır. Allah'tan korkmuyorsa, kul ne yapacak? Bu zamanlarda Allah Teala anmak. İster Fatih-i Şerif oku tekrar tekrar. İla Şerif oku. Başka bir din Kur'an'dan bir yeri oku. İstersen bilin zikrullaha. Mesela ismi Celal. Allah, Allah, Allah muhteremler bak. Bağırman gerek yok muhteremler. Hatta melekler duymasa yine oluyor muhterem bak. Onu duymasına şart değil var ya. İcahın dokrına kapa, gönlüle, gönlü diliyle, kalbinle Allah. Yalnız sondaki he çıkması şart muhterem. Allah Allah zikri olmalı böyle. Allah, Allah, Allah. Allah Allah sıkılmazacak ama böyle. Yani bir nefes kalp atışına göre böyle, senin kalbi dalga atıyor kalbine. Allah, Allah, Allah. En kısa o zaman böyle. İsteyen tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İsteyen, vallahi bir hamd gibi muhteremler. Hepsi bunlar zikrullah hepsi de kim hangisinden daha çok zevk alıyorsa ona devam etsin. Ama devamlı olsun bir şey yaptı. Yani. Biliyorsun bir bidon delinse bidon alttan beri ufak bir damla aksa damla ne yapar? Taşı uyar muhtemelen. Aynı da damlayınca ama Ve ala cunubi Mevla buyuruyor. Ve bunlar yattıkları yerde de cunub Cenbin çoğuluğu, cenb yan demektir. Demek ki burada bize bir şart var. Yatayken de insanın yanına yatması gerekiyor. En ethalde bir sünnet olan sağ yatmak muhtemelidir. Eğer insanın yatak odası uygunsa, düzenlemesi kolaysa, nasıl gerekiyor? İnsan önü kıbleye gelecek. Mesela şu camideki duruma göre, insan başlığı buraya gelecek, ayak bu tarafa gelecek. Kişinin yattığı zaman, sağ yattığı zamanlar ki önü Kübra'ya gelmesi, işte budur sünnet olan yatmak budur Mustafa Bey'e. Kısa olsun dönebilir. En kötü yatmak yüzü kuyu yatmak Mustafa var. En kötü yatış yüzü kuyu yatmak böylece. Diğer yani Peygamber'in sadetiyle, birini gördü, tabi dışarıdan gelmiş kişi. Zavallı o kişi, yüzü koyun yere yatmış, uyuyor. Peygamber şuna buyurdu, hadaşı kum, kalk, kalk. Fenniha nevmetün cehennemi yetin. Bu cehenneminin yatmasıdır bu haber. Demek ki Allah bu ehli cehennem onlar öyle çaklar cehennem böyle. Yüzü artık. Görmemek için başlamış artık onları. Ne açaklar? İşte demek ki Ayakta de, böyle bakınırken de, yürürken de, işimizi yaparken de, hanım mesela tenceresini karıştırırken de, tenisi karıştırırken de, de, otururken de, ister istirahatta olsun, ister baş vakit olsun, isterse iş onda olsun, böyle mümkün olduğu kadarlar, mesela direksiyonda bile olur. Beca. Otururken de, allah Teala Teala'yı zikretmek, ve yattığımız zamanda uyuyuncaya kadar da, tabi evli olan kanalın mesela eder sohbetini muhtemelinde. Yapar da bu şekilde böylece. Ama bunun dışında demek ki elden geldiği kadar yatarken de zikrullah devam etmek gerekiyor. Bu ayet-i kerime bir de namaz işaret edelim, namaza. Yani namazda ayakta olması gerekiyor. Farz namazı ayaklamak farzdır. İnsan hasta. Hayatı duramıyor. Ne yapacak? Ve kuden oturduğu yerde kılacak. Oturduğu yerde ne yapacak Yattığı yerde kılacak. Nasıl yatacak ama kişi? İmam-ı Şafaslara göre yan yatacak. Bu artık hem de Şafaslara Yani kişinin yüzü kıbleye gelecek, yan yatacak, böyle kılacak. Ama Hanefi mezhebinde Kul böyle başaltı yatsı koyacak, başlığı koyacak böyle. Yatacak böylece. Yani başı yüksek olacak birazca, yattığı yerden yüzü bir koyacağı olacak hani mezhebinde. Bir de üç beş Müslüman bir araya gelip de Allah ederlerse tabii ailede olabilir. Ana baba, evlatları küçük de olsa, küçük de olsa böylece yani ailede çok ama etkili oluyor mesela. Hangi evde Allah ismi anılırsa tabi namaz kılınsından da dahil ama ihlasla böyle samimiyetle bilinçli olarak huzur olursa o evden nuru çıkıyor göklere. Melek de soruyorlar. Bak bak falan nur geliyor. Orada ne var? diyor. Evde toplamalı muhtemelen ana baba gelmeliler. Biliyorsunuz zikurullah kadınlık hali olsun yine caiz o muhtemelen. Yani bir kadın da kalınlık hali de olsa olur mu Allah'a da zikretmek yine izin var. Eder yani böyle. Neden eder? Tabi nedeni var. Neden şu muhteremler? E kadınlar her ay normal adet görüyor kadınlar. 3-5-10 gün görüyorlar mesela. O anda ölüm gelebilir mi? Tabi gelebilir ya. Evet. E kadın şimdi adetiyken zikrulu yapamasa ne olacak? Azazem geldi. Ölüm gidecek? Hayır. Değil mi? Ne yapacak kadınca böyle? Kadın ölüm bildiğim mesele Allah zikreder böyle. Şey. Kirim getiriyor ara Getiriyor böylece. Bunun için inşallah böyle ana baba evlatlar toplan da böylece mesela bilenler bir Yasin şihi şey okurlar. Öbürler dinlerler. Aynı sevap. Eşit oluyor sevaplar. Eşit oluyor böyle. Ondan sonra saraba mesela getirilir. Allah'a zikri yapılır. Daha beraber mesela la ilahe illallah la ilahe illallah. Yani Allah'tan bu ilah yok, yok, yok, yok muteranlar, yok. O bir, bak, bir tane O güzel Mevlamız bir muteranlar. Ne olur o zaman işte, bak muhteremler hadi okuyayım bu konuda inshallah, hadi şirin Müslüman. komün olduğu kovun, Allah'e bir <gülüyor> kovun toplum. 3, 5, 10 kişi gelişlerdi. Tabi burada sayı önemli böylece. Toplamda bir araya Allah-u Teala'nın zikrinin beşli olsalar, sohbetler bundan da zikrullah muhteremler. Çünkü sahabeler, öyle yetişir sahabeler, yani sohbetin yetiştiler böylece. He bunlar zikrullattır. Demek ki bir toplu oturup da Allah'ın zikrinde bulunsalar. İlla hafetü'nün meraketi meleklerine gelip onlar tarafından çevriliyorlar, bakın tara Melekler geliyor bana Yani melekler bundan çok ama çok zevk alıyorlar muhtemelen bana işte. Melekler çok alırlar. Ve Kaşifimiz rahmeti onları alnan rahmeti kapsıyor bana. Orada kim varsa hepsini o rahmet kaplıyor Melekler geliyorlar. Meleklerin geldiği yerde manevi hava hemen değişiyor muhtara. Bu fark ederiz bu Bence'e. Benet'ten geldiği yerde hava değişir, Bir manevi bir haz da olabilir. Güzel hal da olabilir. Ve arkadan adet devam ediyor. Onları Allah rahmeti onlara kapsar. Rahmet ilahi onlara kapsar böyle. Aleyhimiz sekindeti üzerine de Allah'tan sekine gelir. Benezelet, Aleyhimiz sekindeti sekine geliyor Allah'tan. Bir sekine Kalplere bir sükunet, etminan böyle, tatmin olma, mutlu olma, huzur bulma, böyle kalbin, gönü, açılması, rahatlama. Böyle. Bakın muhtemelenler. Şimdi günümüzde, günümüzde, namaz kılan Müslümanlar hepimiz, namazdan bu hali bulamıyoruz muhtemelen bakınız. Namazdan bulamıyoruz bunu. Neden Neden bulamıyoruz? Çünkü namaza kendimizi güzel böyle amza tam veremiyoruz ki mütevveler. Namaza ver. Evet, işi bırakabiliyoruz, yatadan kalkabiliyoruz icabında, kubbeye yöneliyoruz, el bağlıyoruz, ama gönlümüzün böyle amza tam veremiyoruz. O anda aklımıza her şey geliyor 10 On yıl önceki mesele. 500 sonraki olacak meseleler, yarınki meseleler, programda problemler, hep bunlar namazla kulundaşıyor böyle. Sanki hiçbir zamanımız yok. Bu işin ne oluyor? Ne yazık ki müslümanlar namaz mümini mirası olduğu halde namazda gereken buradaki zevkini alamıyorlar. Bu iman değer Yoksa namazdan zevk alsak namazımız daha güzel kılardı müslüman. Yani namazı güzel kalırız. Nasıl namazı güzel kalırız? Önce yavaş namazı kalırız. Allah huzurundayız değil mi? Sıkılmayız ki Allah huzurundayız. Efendim. Okurken her kelimenin üzerine basa basa okuruz. Mesela örnek olarak diyeyim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmi الدin. İyyâken na'bud ve iyyâken nesta'in. Eğrük var değil mi? Abi Allahu ekber. Cık, olmaz mı o ya? Allahu ekber. Ya. En büyük Allah Celal'dir ya. Bu da müddi yemey allah Allahu ekber, değil mi? Rük'e varıyoruz. Hemen pat kalkmayız ki de. Eğilir rük'e. Nedir rük'ü? Allah'ın azameti karşısında boyu bükme, eğilme Allah'a yönelme. Ya. Kur'an Allah zamanında böyle. Rük'edeyiz. Ne yapıyoruz arada? Yani Üst sefer. Ama anlamda <tık> Sübhane Rabbiyel Azim Sübhane Rabbiyel Azim Kalkıyoruz değil mi? Ne diyor orada? Simi Allahi <simii> Allah <'ı> limen hamideh Sonunda he var. Simi Allahi limen hamideh O Allah kim hamide Allah bunu işitiyor Allah bunu verecek. Kalkıyoruz. Ondan sonra hafif kalktığımızda doğrudan sonra, ayağı tam dikikten sonra رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ Ey bizim Rabbimiz, Yaratan Mevlamız, Ey mülküden Maliki Rabbimiz, bütün hamd sana, sana mahsustur. övge sen ayırsın. Kulun ayıp var. Kul secdeye varıyor. Ne secde? Artık kulluğun tükenmesi, sıfırlaması, Allah'ın yüceliği karşısında ben yokum ya Rabbi, yokum ben, ben sıfırım diye Allah-u kulun sece kapatlanmasıdır. Allah-u Ekber kardeşlerim. İşte namaz müminin miracı. Yani namaz kılan kul, namaz sürekli kul mahallebi yol alması gerekiyor. Alamıyoruz muhtemelen bak. Alamıyoruz ama böyle. Namadan zevk de alamıyoruz. Neden? Kendimizi namazda veremez muhtemelen. Veremiyoruz Veremiyor, bu şekilde. Peki ne yapalım adı cemaatimiz? İşte elimizden geldiği kadar ne yapalım? Evimizde böyle ziyaretlerimize gittiğimiz yerlerde arkadaş arası ne yapalım? Erkek hanım tabi böylece. E, boş şey konuşacağımıza boş şey konuşacağımıza böyle toprağına böylece. Hani bakalım işte bilen Yasin okusun, Tebrik'i oku bakalım Ammi'yi oku bakalım, Laokşim'i oku bakalım mesela, İhlas'ı oku sen oku bakalım. O beraber sonra mesela Allan zikir yapmalı, suvalı bir hamde çekilebilir, kelime tevi çekilebilir bu şekilde böyle, böyle yavaş yavaş yavaş yavaş. Ama bu bundan sonra diğer kelimler fazla konuşup gülmemeli ama bu Sonra kitap okudu mesela sohbet böyle, güzel bir kişinin sevdiği kişinin kitabını görene kitap kişi kim daha bize okuyorsa şöyle ağır bir tonla anlamını anlaşılması için böyle. Kişi güzelliği okurdu. Onlar dinlerler. Ama bu malevi sohbetten sonra özellikle hanımlarda tabi bir çay, siyafet fastı başlıyor. O zaman hava değişik işlem Hava gidiyor. Tabi ikram var İstanbul'da. İkram var. Fakat ikramlar günümüzde biraz aşırı oluyor böyle. Yani israfa gidiyor böyle. Bu sene başlıyorlar, işte elinden sağlık olsun, şöyle olsun, böyle olsun, nasıl yaptın, nasıl ettin, formül şunda şunlar, bunlar ne. Yani dünya hemen bizlere üstün garebe çalıyor muhtemelenler. Bir gün birkaç tane hanım hadretleri Rabia 6'ına gitmişler. Birkaç tane hanım meşhur rabiatın 6'ın var, Eylül'dah kadın, onu ziyade gitmişler. Bak rabiat Rabia oturmuş bir köşesine, oturmuş bir postuna, Tabi huzurda onlar böyle. Huzurda onlar. Giden kadınlar kenara konuşma başlıyorlar. Kenara giden kadınlar. İşte yalan dünya, falan dünya, alttan dünya, geçir dünya. Hep konular buymuş konularda. Diyor ki Rabia, ya Rabia sen de konuş biraz. biraz. Sen dinleyelim. Sabah et biraz. Başka kaldı Ne konuşayım size? Siz çok dünyayı seviyorsunuz. Ne anlatayım mesela? Efendim dünyaya kötülüyoruz. Ama din unutmuşuz ama dünya yeter böyle. Arkada dünya beni unutun herhalde. Yani gerçekten aziz cemaatimiz belki bazıları diyebilir canım hiç gülmeyecek mi? Şaşırmayacak şey mı? Tabii gülebilir mu Yalnız peygamber hiç kahkaha gımeterin peygamber Peygamber. Peygamber hiç kahkaha gülmedi mu Peygamber Peygamberse der Sonra neden kanafele bunlarda işte de zevk almamakta. Ama böyle toplumsal yerlerde yani ailede olsun arkadaş arası olsun böyle bir toplumsal yerde böyle kitap okunsun, dini konu konuşulsun, konu okunsun, bir şey yapılsın. O zaman kulun yapıyor orada? Daha çabuk olgunlaşabiliyor. Yani sohbet Müslümanları daha çabuk olgunlaşırlar. Neden? Oraya melekleri geliyor. Orayı Allah'ın rahmeti kapsıyor onların. Onlara sükret iniyor, sekine iniyor, sekine. Yani onlara karnı bir rahatlama oluyor böyle. Dünyayı unutuyor anda, derdini unutuyor, sıkıntısı unutuyor anda. Böyle gönlüne aşama geliyor, nur geliyor gönlüne, rahatlama geliyor. ayet gelme az kaldı, onu ve <gülüyor> tefekkerune. E bunda yine tefekkür ederler. Tefekkür derler, düşünürler. Fi <fî> halkı semavati vel <erdi> Yerin gün yağışını böyle Düşününler böylece. Bu gece gündüzü yapan dünya Dünyayı yaratan. Onu yerin üstü oturtan böylece. Bu kadar yıldızlar, güneşler böyle. Yaratan bunları. Rabbena ve şunu derler Mevlan buyuruyor. Gerçek müminler şunu derler. Rabbena ey bizim Rabbimiz <gülüyor> sen bunlara batıl boş yaratmadan ya Rabbi. Yani kul nereye bakarsa baksın, bir otada, da, çiçekte de, meyvede de ne özellikler var muhtemelen özellikler. Arkadaşlar. Bir elmanın kabuğunda başka özellikler var. İşin başka özellikler var. Hatta renklerde bakın renkler müthişlerdir. Yani Mevla'mız hiçbir şeyi böyle boş yaratmamış. Dengiz yaratılmış renkler. Ki renkte bile özellikler var. Özellikle mesela meyvelereserde koyu renkte bak ben. Koyu renkler, koyu renkler Mesela yeşil yüzün başka kara yüzün başka muhtemelen? Renkler benişi. Yani sarı rengin özelliği başka muhtemeler, kırmızı rengin özelliği başka benişi. Anladın mı? Bir koyu renkten muhtemeler, koku da. Ya yani bu konuya girmiyorum tabii müsaade, zaman müsaade değil de renklerin özelliği muhtemar. Kırmızı renkte özellikler var. Bence. Hangi vitaminler var? Hangi mineraller var muhtemeler? ne bağlısı var o rengin muhtemeler. Renklerin benişi sarı renklerin yeşil renklerin insana bağlantıları var Özellikleri ve kokuları bak bakın, kokuları Yani şu alemde denge düzende hiçbir zerre başboş değil bu Mesela karınca değil mi? Canım, yani olması olur mu? Olur, olmaz olmaz olmaz tığımda. Her taraf kokar. Kokar. Nedir onlar? Bir de sinek görür, böcek görür, Ondan hemen topla, temizden onları. Yani hibri zerre, boşu boşu değiller. Bak nereye bunlar gerçek müminler? Rabbena, ey bizi yaratan Rab-i Mevlamız, sen bunlara boş yaratma ya Rabbi. Sübhaneke. Rabbim seni tesbih ederiz. Rabbim seni tesbih ederiz. Yani Subhanallah. Nedir bu anlamı bunun? Çok geniş budur. Çok ama çok geniş. Kısa özet bir şey vereyim. Öz vereyim. allah Teala Mevlam'ın her türlü 90 sıfatta münezzehtir. Sıfat özellikten yani. Bence. Mesela görme, işitme, güç, kuvvet gibi bir Bir varlık, melek olsun, peygamber olsun, kim olsun olsun, onun da görüşü belirli, sınırlı, duyması sınırlıdır, gücü sınırlıdır. Allah-u her şey sınırsız. Nedir allah Teala? Ala külü şey kadir. allah her Teala'nın hepsi Yaratır, öldürür, toprağa dönüştürür, tekrar insanı yaratır, tekrar alemi yaratır. Sübhaneke, işte bu anlama geliyor muhtemelen. Rabbim sen tesbih edelim Rabbim. Sen her noktadan sana ya yarar Yerini yaparsın. Ve son üç kelime açtım burada. Fekhina azaben nar. Sandabı geliyor. Fekhina azaben nar. Fekhı bizi vükaya ile kuru. Na, bizleri bak. Burada fe, faya takibiye bakınız. Yani iman gelişti elhamdülillah. Kul imanı zevkiye vardı. Kul Rabbini tanıdı. Kul seyirce, kapak, de, kul seyirce kapaklandı. Kul Allah diye yandı. Ne yapar şimdi kul burada? Mevla tanıdı Mevla. Mevla tanıdı. Ne diyor bakınız? Ayetlerken bir uyum bakın Mevla. Her işte uyum geliyor. Böyle. Kul tanıdı Mevla'sını. Ne diyor önce? Sübhaleke. Allah'ım seni tesbih ederim böyle. Her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi gücüye yöneten sensin. Sensin ya Rabbi. O halde biz de ya Rabbi biz de ya Rabbi kuru. Azabenler ateşin azabından ateş alıyorlar. Bize ateşin azabından bize kuru ya Rabbi. Şimdi muhtemelen cemaatimiz bir mümin kul. Allah'ın gerçek mümin kulağıma. Gafilliğe bakmıyor. Allah bilen, Allah de yanan, iman zevkiye varan, namazın tadını tadan, yine sahip çıkan bir mümin kul, sıra gelince altı cehennem. Cehennem bağıracak ona, ya mümin, ey mümin, çabuk geç, ne olur çabuk, çabuk geç. Senin nurun benim ateşimin dengesini bulacak Nar ve nur mu derim der. Meleklerden yarmaz nur mu Nur bu Yani nur, nur ateşi söndürüyor derim der. Nur ateşi söndürüyor, söndürüyor. Cehlamanlar yalvaracak, Yağmimi ne olur çabuk gel, çabuk geç. Senin nurun ateşimi söndürüyor, Dengemi bozacak mu derim şeker baler. İşte adı cemaatimiz şu dünya hayatında hayatında tabii geçen günlerimiz geçti. İnşallah bundan sonra günlerimizi o bize Mevla'mıza dönsek. O bizim Rabbimiz, bunu kabullensek. Ona teslim olsa muhtemelenler. Allah Teala'yı sevsek, hep onu ansak ve ansak Mevla'mızı, Ona kulu kessek. vallahi muhtehamlar. Ölüm var ya ölüm en büyük bayram. Okul için ölüm, ölüm muhtemeler. Ölüm en büyük bağıram Ölüm ana geldi anda, o anda böyle neler neler ne oluyor mümin kulun yanında böyle. Neler oluyor anda? Ölüm anında böyle. Ger kapısı açılıyor mu Melekleri geliyorlar, hürler geliyorlar, kapışıyorlar. Hatta bakın, hatta mu, hadis şerif bu? Hatta bir kul yeni ölünce Allah'ın gerçek ölünce. O civaradaki toprak Allah yalvarıyor. Allah'ım ne olur? Onu bana ver. Ya değer nasip etsin inşallah. O bize merayet kurmamızı. İlahi Fatiha.